<تصفيق> إن الحمد لله نحمده نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Oحدağıla <gülüyor> şerikle, Evet. Kur'an ve sahih sünnetin ışığında İslam fıkhını görüyorduk. Biz geçen hafta Güzlen rükünlerini söylemiştik. Bize sayar mısınız? Birincisi niyet, ikincisi tesmiye yani besmele çekmek. Üçüncüsü de bütün vücudu ıslatmak, bu kalmayacağı şekilde yıkanmak. Evet, siz? Ben de, burada değil, de, ağızlığında de, yapıştım. Ama siz benim bildiğimde söylüyorum, ee, erken bir osul, <gülüyor> <gülüyor> niyet. Ondan sonra vücudun hiçbir yerini, <gülüyor> hiç yine yine e, şeye kadar kalmayacağım. Hepsini osul etmesi lazım. Öncüsü de e, az da bunlar. E, az <gülüyor> Yok, er, bu zürkünleri söylüyor, zürkünleri. <gülüyor> Ürkünler neydi? Niyet, besmele, bir de bütün vücudu. Heh, evet. <gülüyor> Bugün de inşallah e, herhalde bir birkaç konu peş peşe gelecek. Birincisi alel cunub. cunub olan bir kişinin veyahut bir kişiye haram olan şeyler. Hayızlı veyahut nifaslı veyahutta cünüplü veya hut abdesti olan kişi Kur'an okuyabilir mi? veya hut hayızlı ve nifaslı olan bir kadın <gülüyor> Kur'an okuyabilir mi veya da Kur'an'ı eliyle tutabilir mi? Burada bu meselede alimler alimler gerçekten ihtilafa düştüler. Cumhur İslam ümmetinin cumhuru Cunup olan bir kişi kesinlikle ezber olsun yüzünden olsun Kur'an okuması caiz değildir. İslam ümmetinin cumhuruna göre cunup olan bir kişi kesinlikle Kur'an'ı okumaya okumaya gibi okuyamayacağı gibi aynı zamanda elinde tutması caiz değildir, haramdır. Tabii ki haramın karşılığı nedir? Günahtır. Bir de tavaf yine o şekilde. Bazı alimler de diyorlar ki cunup olan bir kişi Kur'an okuyabileceği gibi aynı zamanda Kur'an'ı da eliyle tutabilir. Veyahut da yaprakları çevirebilir. veya da üstünde taşıyabilir. Yani birincisi demek ki İslam ümmetinin cumhuru ister namaz kılmak olsun, ister tavaf yapmak olsun e, kesinlikle e, abdestsiz veya da cünüp olan bir kişi e, ne yapamaz? Kur'an okuyamaz, tavaf yapamaz ve namaz kılamaz. Bu mesele İmam El-Bani Rahimahullah ve o çizgide olan alimler diyorlar ki ileride geleceği gibi. Ee, doğrusu cünüp olan bir kişi Kur'an okuyabilir. Tabi ki bunların kendilerine göre deliller var. Onlardan kendilerine göre deliller var. Ve bu mesele <gülüyor> meşhurdur. Buradaki hanbeli fukahası olan alimlerden bazıları özellikle Eben Baz ve İbn Üthemin Rahimahumullah aynen Cumhurle beraber diyorlar ki cunup olan bir kişi Kur'an okuyamaz veya da olan bir kadın Kur'an okuyamaz ancak zaruri anlarda okuyabilir. Nasıl? Örneğin bir kadın öğrencidir, okulda öğrencidir ve özellikle bu, bu memlekette biliyorsunuz genelde e, bütün okullarda dini eğitim var yani daha doğrusu ağırlıklı din eğitimi var. Mesela bir kadın o, o gün mesela dersi Kur'an'dır. Ve burada İmam İbn Baz rahimeullah ve İmam İbn Uthaymin diyorlar ki bir kadın eline eldiven giyerse veyahutta ellerini kapatarak yani çıplak olmaksızın ne yapabilir? Kur'an'ı elinde tutabilir veyahutta yaprakları çevirebilir veyahutta kalemle çevirir gibisi. Niçin? Çünkü bu öğrenci kız veya da kadın artık yani bu mutlak manada yapması gereken bir görevdir. Yani bir derstir. Dolayısıyla bu zaruri anlarda veyahut da zaruri olduğu için bunlar demişler ki caizdir. İmam Elbani Rahim'e Allah <gülüyor> diyor ki hayızda olan bir kadın camide oturabileceği gibi eğer camiyi Tencis etmeyecekse, yani kan caminin seccadeleri üzerine düşmeyecekse, cünüb ise yine camide oturabilir. Efendim cünüb olursa yine Kur'an okuyabilir veyahutta Kur'an'ı elinde taşıyabilir ve bu şahısların kedilerine göre ne delilleri vardır? Ve bunu biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde demiştik ki bu muteber ihtilaflarda mukallit olan bir kişi dilediği mezhebi bu konuda ne yapabilir? Taklit edebilir. Ancak mürecih olup e, bu görüşler arasında tercih yapabilecek güçte ise taklit ona haramdır. Kendisinin doğru gördüğü ne ise ona uymak mecburiyetindedir. İkinci mesele ise diyor ki Mesail fi Kadının guslu konusunda dört tane mesele var. Biliyorsunuz birçok şeyde kadın ile erkek gusülde müşterektirler. Ancak bazı konularda değişiyorlar. Diyor ki mesela birincisi "Leisa ala al an tanqut Birincisi yani bir kadın cünüplükten dolayı gusül yapmak istediği zaman saçlarını sökmesine veya da çözmesine gerek yok. Niçin? Çünkü mesela bir günde bakarsın ki 2 3 4 defa cünüp olabilir bu kadın. Özellikle genç ise mesela bey ile beraber. Dolayısıyla burada ne yapmışlar alimler ruhsat vermişler. Ey çözülmesinde çözülmemesinde bir veis yoktur. Şayet şayet yıkanacağı zaman bu örgüleri veyahut da şu anda bu zamanda bu çağda kuaförde yapılan bazı modellere göre mesela su döktüğü zaman eğer gerçekten bu su dökülünce bu saçlar ıslanmayacaksa o zaman bir ittifak hepsi diyorlar ki bu örgü veyahutta kuaförde yapılan bu tipler veyahutta bu modeller veyahutta bu modalar ne yapması gerekiyor? O zaman saçma, saçını çözmek mecburiyetindedir. Ama eğer hakikaten hepsi ıslanacaksa o zaman çözmesine gerekiyor Delilleri inşallah söyleyeceğiz. İkincisi يجيب على المرأتي نقض دفيرته في غسل الحيض İkincisi bir kadın hayızlı veyahut nifaslı ise çünkü senede kaç defa nifas olur? Bir sefer. veyahutta ayda kaç sefer hayızlı olur? Bir sefer. Dolayısıyla burada bazı alimler demişler ki kadın hayızlıyken saçlarını mutlak manada çözmesi gerekiyor. Tamam mı? Ama cünüblükte çözülmesine gerek yok. İmam Ebu Hanife Rahimahullah İmam Ebu Hanife rahimehullah ve Hanbeli fukahasından İmam İbn Üzeymin ve İbn Bas diyorlar ki kadın cünüplükte olsun, hayızda olsun, saçların veya hatta örgülerin çözülmesine gerek yok diyorlar. Çözmek sünnettir. Tamam mı? Diyor ki hayızda olsun, cünüplükte olsun. Kadın saçlarını çözmesine gerek yoktur. İmam Ebu Hanife Allah aynı görüş bu görüştedir ve bu Hamberi alimlerden bu iki imam da İmam Ebu Hanife'nin bu görüşünü benimsiyorlar. <gülüyor> Ahmed bin Hanbel rahimehullah Ahmed bin Hanbel'in görüşü e, hayızlı olan bir kadının saçlarını çözmesi üzerinde vaciptir. <gülüyor> Ancak cünüp olan bir kadın üzerinde vacip değildir sünnettir. Ve dikkat ediyorsanız ta geçmişten yani Ebu Hanife'den daha doğrusu ta Ashab döneminde şu ana kadar gelen bütün alimler birbirleriyle karşılaşmalarına rağmen bakıyorsun ki birbirleriyle ihtilafa düşülüyor bu meselede. Örneğin birçok meselede İmam Ebn Üthemin Rahim Allah ustadı olan Ebn bezle birçok meselede ihtilafa gidiyor ve bunlar Hanbeli olmasına rağmen bakıyorsun ki İmam Ahmed bin Hanbel'le birçok meselede e, aralarında görüş ayrılığı var. Örneğin bu mesele gibi. Ahmed bin Hanbel diyor ki hayızlı olan bir kadın saçların çözmesi vaciptir. İmam İbn Üzeymin ile İmam İbn Baz diyorlar ki vacip değildir, sünnettir. Ancak eğer hakikaten bu yıkanacağı zaman sular bütün saçlarını ıslatmayacaksa o zaman çözmesi vaciptir. Yok eğer ıslanacaksa o zaman çözmesine gerek kalmıyor. <gülüyor> Üçüncüsü istihbab istimal el mughtasilah min haydi hayd min misk fi mawdi' al Biliyorsunuz hayız kanı ve tenifas kanı çok pis bir kokusu, kokusu var. Dolayısıyla kadın hayızdan bittikten sonra, ay, temizlendikten sonra Allah Resulü sallallahu ve bu kadının eee Ferci veyahut da fercin etrafını bu güzel kokular ile temizlemesi. Bazı alimler kadın fercinin içini bile hayzdan sonra yıkanması vacip olduğunu söylüyorlar. Ancak sahih görüşe göre İmam Elbani'nin ve İmam Übmez'in söylediği gibi e, diyor ki temizlikten dolayı fercinin içini yıkamakta bir beis yok. Ancak taabbuden Veyahut da şer'i yönden vacip değildir. Ve bu vaciptir diyen alimler diyor ki mesela kadın tuvalete oturduğu zaman dışarıya çıkacak kesim mutlak manada ne yapması gerekiyor? Temizlenmesi gerekiyor. Ve e, hayızlı olan bu kadın aynı şekilde yıkandığı zaman fercini ne yapacak? Yıkayacak. Niçin? Çünkü oturduğu zaman dışarıya çıktığı veya da gözüktüğü için o zaman bu dış azadan veya da dış cisimden sayılıyor. Eğer yıkamazsa o zaman onun cünüplüğü veya da onun hayzı kaldırılmamış olur. Ve İmam Elbani Allah diyor ki geçmişte bil ittifak alimler bu konuda ittifak etmişler. Ey kadının ferci dıştan sayılmıyor, içten sayılıyor ve en doğru görüş de budur vallahu alem. Dördüncüsü diyor ki, La yecebu alal mar'ati idha gteselet min cenabetin avu haydin, ghasil dâkhil el-ferç fi asahil Ve bunu anlattık. Birinci mesele diyor ki, şimdi delilleri sunacağız inşallah. Diyor ki, Leysa alal mar'ati enten qudda fîrataha ligusli cenabeti. Lihadith umseleme radiyallahu ta'ala anha qâlet qultu ya Rasulullah إني امرأة أشد ضفرة رأسي، أفنقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، الحثية يعني أوجدول صبيرسو، ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. أبو حدستا جرد ينزجيبي. Burada cünüblükten dolayı saçının çözülmesini Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Diyor ki gerek kalmıyor. Gerek yoktur. Çünkü diyor ki Eşiddu dafratu ra'si Bu dafratu ras. Bazen geçmişte bazı kadınlar saçlarıyla beraber şey de yapıyorlardı. Yani düzgün olsun diye veya da yapılsın diye aralarında bez koyuyorlar. Yani i̇lave belip koyuyorlar, özellikle köylerde efendim İlave belip koyuyorlar. He, Köylerde bunu çok yaparlardı. Gerçi şimdi bu zamanda bu çağdan çok nadir bir kadın çıkar da örgü örgü yapar. Genelde bu örgü belki yani nadir yerlerde olabilir. Genelde kadınlar saçlarını kesiyorlar omuzlara kadar. Yani Avrupa usulü gibi. Dolayısıyla <gülüyor> bu kadın yıkanacağı zaman örgülerine ve da kuaförde yaptığı bu topuz saçı saçı e, ıslanacaksa o zaman çözmesine gerek yoktur. Burada hadiste o Müselem Müselema radıyallahu Teala söylediği gibi ancak eğer hakikaten su döktüğü zaman ıslanmayacağını tahmin ediyorsa o zaman sökmesi üzerinde vaciptir. Çünkü <gülüyor> o saçların kuru kalması cünüplük veyahut da hayızlık üzerinden çıkmayacak. Bu hadisi İmam Müslüm İmam Rahimahullah sahihinde rivayet etti. <coughs> ee, İmam Ebu Davud'un yanında başka bir adı diyor ki ''Veğmuzi kurûneki indek kulli hafnetin'' Yani Mesela örgüleri varsa şöyle çekecek böyle Elinde toplayacak ve üstüne kecek, ve su dökecek ve suya batıracak ve o ne yapacak böyle sıkacak. Böylece bir defa iki defa üç defa böylece saçlar ıslanmış olur. O zaman sökmesine gerek kalmıyor. Ancak saçları meselen çok kirliyse o zaman şerei yönden değil temizlik babından ne yapar o zaman söker. Örneğin bit düşeceğinden şüpheleniyorsa veya da çok kir varsa o kirin kokusundan dolayı özellikle evli ise kocasına şirin gözükmesi için ne yapması gerekiyor? Bu temizliğe önem vermesi gerekiyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> an Ubeyid bin Umey radıyallahu ta'ala anhu kal, belaga Aişe Abdullah bin Amr ya'mur ennisa ıza g'teselne en yanqudna ya aceben lüübin Amr hada يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إيناع واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات بردى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بو فتوي أصحاب أرسندا قون bu söz Ummen Aişe'ye gidiyor ve Ummen Aişe radiyallahu ta'ala anha ona kızarak diyor ki yani acayip görerek diyor ki e, Abdullah bin Amr bu şekilde konuşacağına o zaman diyor desin ki şu kadınlar saçlarını kessinler tamam mı yani usraya vursunlar daha iyidir. Ben diyor Allah Resulü ve selamle yıkanıyordum ve sadece yani bu şeyleri sökmeden, örgüleri sökmeden sadece su ile ıslatıyordum. Dolayısıyla İmam el-Bani rahimehullah cünüp olan bir kadının e, saçlarını veyahut da örgülerini sökme, sökmesi vaciptir. Ama diğer alimlere göre nedir? Sünnettir. İkinçisi, ikincisi, yajibu عليها نقد ضفيرتها في غصن الحيد. Şimdi arkadaşlar, daha önceki, daha önceden söylediğimiz gibi, bu tür müteber ihtilaflarda Müslüman'a dininde samimi olan Müslüman'a düşen görev nedir? Azimete sarılmasıdır. Ey olur ki bu örgülerde kuru saç, saçlar kalabilir. Bu şüpheden kaçınması için yani en doğrusu saçlarını sökmesidir. Tıpkı ee, İmam İbni Bezi ile İmam İbni Ütheym'in söylediği gibi. Diyor ki sökmek sünnettir ama vacip değildir. Ama İmam Elbani ee, Rahim Allah diyor ki vaciptir. Burada diyor ki tabi İmam Şafii Rahim Allah, Ahmet bin Hanbel ve Ebin Hazm ve Ebin Hacer'in Eskalani Rahim Allah'ın Bunlar hepsi diyorlar ki bir kadın hayızlıyken saçlarını yani örgülerini çözmesi gerekiyor. Ebu, Ebu Hanife Rahimahullah ondan sonra İmam Ebu Baz ve Ebu Üthemin diyorlar ki hayızlı olan bir kadın veyahut da nifaslı olan bir kadın bile saçlarını sökmesine gerek yoktur. Ve min eledille ala dhalike hadis Aisha radıyallahu ta'ala anha ve fihi Fe adrakani yevm yevm arafa ve Biliyorsunuz Allah Resulü ve Selam, hayatta bir sefer hac yaptı. Ve bu hacda validemiz Aişe Radıyallahu Teala Anha onunla beraber hac yapmaya çıkmıştı. Ve temettü hacına niyet etmişti. Ancak kaderen o gün hayızlı oldu Mikat'tayken. Diyor ki fe adrakani yevm arafa ve ana haid. فشاكوت الى النبي عزت والسلام عزت والسلامان شكايته يعني بو بمسالدان دولاي ازل دم فقال دعي دعي فادركني يوم عرف وانا حايد فادركني يوم عرف وانا حايد فقال دعي عمرتك, عمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأهلي بحج بردكي Delil neydi? Vankıdı raksaki. Annakıdı. Ey örgülerini çöz. İmam Elbani Allah, İmam Şafii ve Ahmed bin Hembel bu delile bu hadise göre ve bu hadis İmam Bukhari rivayet etti. Bu delile dayanarak diyorlar ki hayızlı bir kadın mutlak manada saçlarını çözmesi gerekiyor. Ey teabbuden çözmesi gerekiyor. Vücuben. Tamam mı? Diğer imamlar demişler ki hayır. Peki burada hadis olmasına rağmen neden demişler ki hayır? <gülüyor> Bundan önceki hadiste validemiz Ayşe radıyallahu Teala'nın söylediği hadiste yani Abdullah bin Amr eleştirirken bu hadise de yaratıyor yani ki o zaman burada böyle bir hadis var, bu da böyle bir hadis var. O zaman bu saçların örgülerini çözmek istihbab yönündendir. Vaciben değil, istihbaben sökülmesi veya çözülmesi gerekiyor. İmam Elbani rahimeullah burada diyor ki burada diyor Allah'ın Saheha işeye emrediyor. Ve buradaki ve diyor ki bu emir yufidü'l vücub. Laysa min bab'il istihbab bel Ey müstahap olduğundan dolayı değil de bil akiz, vacip olduğundan dolayı burada emrediyor. Diyor ki an -di ve anqidi ra'saki. Ve bunadır ve ankdi ay emre diyor, diyor saçlarının saçlarının veya örgülerini ne yap çöz. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وظاهر هذا الحديث الوجوب ابن حجر العسقلاني رحمه الله diyor ki bu hadisin zahirine göre baktığımız zaman diyor hakikaten diyor hayızlı bir kadın saçlarını çözmesi nedir? vaciptir. و به قال الحسن والطوس في الحائط ve Hasan ve Tavz aynı şekilde bu görüşü benimsiyorlar. <gülüyor> Dûnül Cunub. Ve bihi kal Ahmet. Ve Ahmed bin Hember Allah Aynı görüşü benimsiyor. O zaman burada bakıyoruz ki İmam, İmam İbni İb Bez ile İmam İbni Uthaymin Hanbeli olmadan rağmen burada kendi imamlarına muhalefet ederek ne yapıyorlar? Vacip olduğunu değil sünnet olduğunu görüşüne varıyorlar. Ve burada artık mukallid olan bir kişi dilerse bunu, dilerse bunu ancak azimet babından en eflalı ve en doğrusu ne yapmak? Saçları çözmek. Hocam Aleyhisselatü Vesselam, her Aleyhisselatü kuralın, e, kolayını alırdı. Böyle bir hadis var. Eyseruha. E doğrudur. Eğer yani, yani eğer sünnet ise. Mesela burada, mesela ne diyor İmam Elba, İmam Ebin Bez? Diyor ki sünnettir. Diyor. İster çözsün, ister çözmesin fark etmiyor. Buna göre böyle ama buna göre de böyle çünkü burada hadis var. Bu söz hadislerle çelişmiyorsa yani haramlarla veya helallarla çelişmiyorsa bir sakıncası yoktur tabii. O zaman muhayyerdir. Örneğin isterse adam öğlen namazdan namazından önce ister sünnet kılsın ister kılmasın. Yesiru ve la tu'sirü bir şey olmaz. Madem ki vacip değildir. Zorlaştırmayın insanları. Ama gel ki bakalım sakal sakal sakal bırakmakta. Ali Sattwast'u bunu söylüyor mu? Çünkü bu konuda hadis var. Ey sakalların bırakılması bıyıkların kesilmesi ve müşriklere veyahut da meclisilere benzememesi o zaman biz bu hadisi bunlarla yaptığımız zaman ne olur? Çelişkili olur. O zaman haram olduğuna dair hadis var ise burada yesiru ve le hadisi buna delil olarak alınmaz. Yesiru ve le hadisi ey mustahap nafile olan şeylerde ne yapınız? Yani milleti zorlaştırmayınız. Hesabına gelirse yapabilirse yapsın, yapamıyorsa yapmazsın. Çünkü bu tür sünnetleri ve yani nafileri terk etmek günah değil. Tamam mı? Ve yapmayan bir adam bunun suabından mahrum olur. Yaparsa suabını alır. أتنج استحباب استعمال المغتسل المغتسلة من الحيط فرصة من مسكن في موضع الدم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ, تبلغ شؤون رأسها Sonra tuzunu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu Bu Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. Sonra suyu alıyorlar. O zaman burada diyor ki delken Eğer kadın bu kuaförde yapılan modeller bir model gibi yapmışsa saçlarını böyle kardan böyle toplamışsa ve çözmek istemiyorsa bozulmasın diye o zaman ne yapacak? Suyu döktüğü zaman yani bu burada toplanan saçların yüzde yüz ıslanıncaya kadar ne yapacak? Burada Elleriyle şöyle ıslatacak. Ovalayacak ki ıslansın. Çünkü sıkı bir şekilde bağlandığı için olur ki normal su döktüğü zaman ıslanmayabilir. Bazı kıllar ıslanmayabilir. Veyahut da birçok kıl ıslanmayabilir. O zaman ne yapması gerekiyor? Şiddetli bir şekilde ovalaması lazım. Yani böyle suyu döküp bırakmayacak. Ne yapacak? Ovalayacak. Hatta ebluk şuun râsihâ. Şuun râs nedir? Elfervâ. Yani kafanın farvesi. Tamam mı? Derisi. Ondan sonra bir bez parçası alıp başta söylediğimiz gibi ne yapar? Kadın o bez parçasıyla kokulanmış bez parçasıyla fercini temizler. Niçin? Ki kocası ondan o kerih kokusu geldiği zaman ondan bıkmazsın. Olabilir ya bazı erkekler hassas olur. Mesela böyle bir koku çünkü o pis kanın kokusu geldiği zaman icabında kocası ondan uzak kalır ve ona kızar. İşte bu istihbab babındandır. Sahi görüşe göre. <gülüyor> ve burada diyor ki فَقَالَتْ عَيْشَ كَاَنَّهَا تُخْف۪ي ذَٰلِكَ Hani soruyu güzel anlamadığı için burada kadın ne yapıyor? Tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Yani diyor nasıl yani bez parçasını alıp da ben temizleyeyim diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Subhanallah diyor. İşte bir bez parçasıyla temizleyeceksin diyor. Ve ummana Aişe diyor ki burada Ensar hanımlarını medh ediyor. Diyor ki Fakalet Aişe ni'men nisa nisa al ansar lem yekun yemne'uhunna el hayâ'u en yetefakkahne fiddin yani Ansar hanımları ne kadar güzel hanımlar. Zira diyor dinlerinde bilgili veyahut da fakih olmaları için yani haya etmeden dinle ilgili her konuyu ne yapıyorlar? Ali ve selemet direkt soruyorlardı. Onun için bazı kadınlar bundan önceki derslerimizde biz taharat babında değinmiştik. Bazı kadınlar eğer hakikaten evlerinde bu konuyla ilgili kitapları yoksa onun kocası da bu konuda bilgisi yoksa o zaman aynı cinsten olan, bilgili olan kadına bu tür şeyler, bu tür konuları sorması gerekiyor. Çünkü vacip, farz olan ilmi öğrenmek farza aindir. Yani sözüsem diyor ki talabul ilmi fariyetun ala kulli muslim. Bir rivayette ''Ala kulli muslimin ve muslima'' Oradaki muslima, İmam Elbani diyor ki ''Hadihi ziyade şadda ve leyse Bu ziyade diyor ayva muslima Bu sonradan daha bazı şahıslar tarafından ne yapılmıştır? Eklenmiştir. O hadisten değildir. Hadis ''Talab-ül ilmi ala kulli muslim'' ''Ve ala kulli muslim'' dediği zaman hem erkekler giriyor hem de kadınlar. Tıpkı ya eyyühellezine amenu denildiği zaman, ya eyyühellezine amenu dediği zaman kadınlar da içine giriyor, erkekler de içine giriyor. Burada yine o şekilde. <gülüyor> Dolayısıyla burada eğer hakikaten aynı kendi cinsinde bu tür konuları soracak bir kadın hoca veyahut da ilim öğrencisi yoksa o zaman kocasına diyecek ki sen bu konuları bana araştır. Yani elinden geldiği kadar elinden geldiği kadar direkt bu bu özel şeyleri direkt erkeğe yani erkek hocaya sormayacak. Elinden geldiği kadar. Tamam? Elden geldiği kadar sormayacak. Yani devamlı merhali bir şekilde ilk önce kendisi okuyacak. Eğer okuyamıyorsa kocasından öğrenecek. Kocası da bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Aynı cinsinden olan bir kadına soracak. O da bilmiyorsa o zaman kocasına diyecek ki sen şunları şeyha veya hutta müftiye bunları bana sor. O zaman kocası öğrenecek ve ona öğretecek. Şayet kocası desek ki mesela ben soramam araştıramam gibisi falan filan veyahut da sorsam bile aklımda kalmayacak. Sen sor. O zaman bu zaruret babından dolayı o zaman bir kadın bir hocaya telefonla sormasında bir beis yoktur. Ve bu aynen tıp şeyine girdiği gibi. Örneğin bir kadın bir yönden bir hastalığı var. Mesela bevliye, bevliyeden dolayı bir hastalığı var. Bu kadına düşen görev kime gitmesi? Kadın olan doktora gitmesi gerekiyor. Eğer hakikaten o şehirde bayan doktor yoksa o zaman zaruretten dolayı mahremiyle beraber erkek doktora gitmesinde bir beis yoktur. Burada da o şekilde. Hakikaten bütün kapılar kapandıktan sonra eğer bütün bu saydığımız kapılar kapandıktan sonra o zaman kadın Telefonla ne yapar? Açar e, şeyhe yani ilim öğrencesine veyahut da hocaya, müftüye artık hangi ülkede ise mesela veyahut hangi şehirdeyse o kişiye ne söyleniyorsa, müftü söyleniyorsa müftüye. Şeyh deniliyorsa şeyha yani burada biliyorsunuz alimlere şeyh diye isimlendiriyor. Türkiye'de şeyh denildiği zaman tarikat ehli anlaşılıyor. Süüdyi ve Arap toplumunda şeyh yaşlı veyahut da alim olan kişi veyahut da kabilere iyisi olan kişiye söyleniyor. <gülüyor> o zaman bu kadın, burada dikkat ettiğiniz gibi, aleyhissalatü vesselam kadın direkt söylüyor ve en hassas şeyi soruyor. Ve diyor ki, Ayşe. diyor ki, yani Ensar hanımlarını böyle meth ederek diyor, yani dinlerini öğrenmek için haya etmeden, ey utanmadan ne yapıyor? Direkt en önemli yerle bu en özel de ne yapıyor? Sormaktan çekinmiyor. Ve bazı kadınlar, bu çok oluyor, bazı kadınlar ve özellikle bazı kızlar annelerinden utandığı için özellikle yeni hayızlı oluyorsa veyahut da hayızlı olduğunu belki bilmiyor, bu hayızdır mayızdır bilmiyor, öyle bir bilgisi yok. Yani normal bir hastalık veyahut da bir kandır diye bakıyorsun ki namaz kılıyorsa ne yapıyor? Aynen o kan aktıkça yine de namaz kılıyor. Niçin? Utanıyor, annesine söyleyemiyor. Veyahut da bu konuyla ilgili yani kadın adetlerinden birisi veyahut da herhangi bir şeyde ne yapıyor? Utanıyor. Doğrusu utanmamak lazım. hanisatüs diyor ki la hayao din Yani din konusunda din konusunda soru sormak ayıp değil. Yani sorması gerekiyor. Niçin? Çünkü bu ibadettir. Eğer bu ibadeti Hanisatü's-Sem'in anlattığı şekilde yapmazsa o zaman o kadın ne olacak? O kadın yine hayzı devam etmeye çalışacak veyahutta cünüplü devam etmeye çalışacak. Dolayısıyla dinini öğrenmek için deminki saydığımız gibi merhale merhale hiç kimse yoksa o zaman bir e, bir alime e, sorabilir. Evet. Burada işte bu saydığımız dört tane şeyde kadın erkeklere nazaran ayrı ek şeylerdir. Diğer konularda aynen bir erkek nasıl yıkanıyorsa bir kadın da o şekilde yıkanması lazım. Ancak bu dört şeyde kadının erkeğe nazaran e, değişiktir. E, vakit varsa çünkü bu guslün e, e, sünnetlerini anlatacağız. Hemen on, on dört tane. İsterseniz devam edelim. İsterseniz bizim kazanmaların oldu. Biz fazla bölünmesin. Bir tanesinden. Tabii tabii. Sonra <gülüyor> hafta hafta hazırlayacağız. Efendim. Birinci maddeden hafta hafta başlar. Haftaya, haftaya, haftaya tamam. al şey alabilir miyiz hepsini şimdi? Vallahi anlatırız bitince yaşa boyunca kadar. Marla baskısı yapmayın arada. Tehid. Hada wa Allah'u A'lamu. Ve sallahu aleyhi ve sallamu. Mubarak ala nabiyyina Muhammad. Ve ala alihi ve sahibi sallamu ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu wa la ilaha illaha.